bir 10 gün yaklaşık olarak kadınların sorunlu yani sorunlu dediğimiz fıkhen cevap verilmesi gereken bir dönemleridir. Ee, bu sebeple e, hanımların e, ile ilgili yani gerek aybaşı gerek doğusalık halleriyle ilgili meseleleri Allah'ın Kur'an'ının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 kanamadır filan buyurmuyor Allahu Teala eziyettir, sıkıntıdır. Eziyet de Arapça bir kelimedir. Sıkıntı ile tercüme edilir. Sıkıntıdır bu. Bir sıkıntıdır. Subhanallah. Yani yaratan Rabbimiz ne kadar belîh, ne kadar hoş ifade buyuruyor. Asıl mesele yani kadınların aybaşı halinde namazları, oruçları vesairesi belki soruluyordu Aleyhissalatu vesselam Efendimize ya da kadınların eşleriyle olan Özel ilişkileri bu aybaşı halinde soruluyordu. Ayet bunların, bu soruların onlarca alternatifini bırakıyor. Ves ilunak anil sana e, kadınların aybaşı hallerinden soruyorlar. Kulhu ve azen deki o yani aybaşı hali bir sıkıntıdır. Subhanallah. Demek ki Müslümanların kadınların aybaşı hallerine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 Özel dünyası kadınların stresli ve geçimsizlikle itham edilmeleri, işte çocuklarına karşı, çevrelerine karşı e, belki erkeklerde de e, bulu çağı ile ilgili bir takım sorunlar oluşuyor. Hani bayanlar ilk defa ay olacakları zaman işte bir geçimsizlik, huysuzluk e, veya işte itham ettikleri neyse belli şeyler söz konusu olabiliyor ama...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 neden Allah'ın kelamı büyük bir mucize olarak tecelli etsin diye. Kulhu huwa ezen fa'tazilun nisae fil mahyid ve la taqrabuhunna hatta Yani o kadınların eziyet halidir. Eziyet halidir. Eziyet halinde kadınları rahat bırakın. Kadınları rahat bırak. Fa'tazilun nisae fil mahyid.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 Ebu Hanife'nin çoluk çocuğu hükmünde olduğunu diğerlerinin söylediği, diğer müştehitlerin bakış tarzlarına da dikkat edeceğiz. Özellikle dikkat edeceğiz. Belli meselelerde kelpazemizi genişleteceğiz. Neden? Çünkü bir çıkmaz söz konusudur. Mesela hanım kızların hafız olmaları,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 e, Garanti de kalmış oldu Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin zamanında Ama uyduruk mescit Nifak maksatlı mescit Yıkıldı Biz burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Olmadığına göre Cebrail gelmediğine göre Hak batıl değil e, Evet hak batıl Nasıl yaparız e, Laikliği de sindirmek için e, Yarı laik kafalı Bir e, eğitimle Bir mezhep çıkar ortaya Onu bizden kabul etmeyiz zaten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 Diğer mezheplerden farkı olmadığını belgelemek için. Çünkü Hanefi mezhebi hep kendi kafasına göre kıyas yaparak konuşuyorlar. Hadisleri önemsemiyorlar diye cahillerin söylediği sözler vardır. O sözlere cevap için hazırlanmıştır. Oradan naklederek söylüyorum. Hoca efendiler o ekolün yani bu Hanefi mezhebinin fıkıh delillerini, ayetleri, hadisleri cem eden zatların bir tanesine,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 Aybaşı hali başlar. Ne zamana kadar? Kadınlarda süresiz değil bu. Ee, Hanefi mezhebinin ölçülerine göre 55 yaşında aybaşı uygulaması kadında biter. Buna e, modern dilde menopoz deniyor. E, fıkıh lisanında da iyas, iyas deniyor. İyas, iyas hali yani aybaşı olmama hali demektir ayrıntılarında da göreceğiz inşallah. Hanımlar elli beş yaşından sonra da e, kanama geçirebilirler. Bunun da ayrıntıları var şüphesi. Yani öyle bir durumda olabilir. Elli bir yaşında da olabilir. Elli altı yaşına da geçebilir. Ama fıkıhta belli bir ölçü veriliyor. Kadının ortalama standardı budur deniyor. E, burada e, bir başka ayrıntı e, kadınların bilhassa e, doğumu e, kısırlaştırmaya doğru çekmeleri yani kısır kadın e, pozisyonunun gitgide yaygınlaşması ve kullanılan ilaçlar, e, alınan gıda türleri, kadınların psikolojik olarak genç yaştan e, ya mesela 30 yaşından sonra doğum yapmayı kendilerine arlanacak bir şey görmeye başlamaları çok çocuk çok çocuk doğurmayı bir tür enayilik olarak gören cahiliye bu cehil cahiliyesi anlayışından dolayı psikolojik olarak kadınlar yaz halini genç yaşlara doğru çekmeye başladı. mesela 45 yaşında e, kadınlar menopoza girebilme tehlikesiyle karşılaştılar bu Allah'ın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 Bu süre çok önemli. Zaten fıkıhtaki ihtilaflar, kadınları öğrenmeye mecbur eden de bu farklılıktır. Şimdi dedik ki, başlama yaşı belli değil bunun. 9 yaşından itibaren ne zaman başlarsa artık, 13-14 olabilir. 15'te aybaşı olmasa da bari kabul ediyoruz. Bala oldu diyoruz kadın için ama bu 13 yaşında, 12 yaşında kanaması geldiği an allah Teala'nın mükelleflik saati açılmış demektir. Hesap başladı. O zaman yaşına bakmıyoruz. Ama kadın bu kanamayı, hayız kanamasını ne zaman yapacak? Her ay, her 30 günde bir defa bu kadının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 üç günden az aybaşı olmaz olursa ne olur Onu ayrıyeten konuşacağız ee, azdan da yani üç günden az kanama oldu bir gün kanaması oldu veya e, on günden fazla kanama oldu ikinci seçenek üçüncü seçenek hamilelik tespit edildikten sonra kanama oldu.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 Dördüncü günde kan duruyor ama bu durma son beyaz kanın, beyaz lek, e, parçanın gelmesi şeklinde değil. Geçici bir duraklama oluyor. Çünkü haiz döneminde böyle her on dakikada bir kanama olması gerekmiyor. Haiz sekiz gündür içinde bir tam gün tertemiz olabilir hanım ama e, kuruluk olmamıştır. Sadece kanama olmuyordur. Buna...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 uzununun bir süresi yok bu gelen kanla ilgili de küçük bir bilgi vereyim aybaşı döneminde gelen kan e, kırmızı olur siyah olur sarımsı olur bulanık olur e, yani daha farklı bir renk olabilir bunların herhangi biriyle kanama olmasında hiçbir sakınca yok kadının yani illa siyah kan olacak illa kırmızı kan olacak diye bir kayıt yok ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed ve ala ve ecma'in.